Herkese günaydın. Bugün farklı açılardan eğitim alanındaki sorunları dile getiren kampanyalara kulak vererek başlıyoruz programımıza. İlk kampanya Çanakkale'den 18 Mart Üniversitesi'nin Biga yerleşkesinde engelli öğrencilerin üst katlarda bulunan sınıflara ulaşmalarının büyük sorun olduğu okul için asansör talep ediliyor. Bu kampanyada Çanakkale Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde derslik binası, uygulamalı bilimler binası... Entelektüel binası olmak üzere çok sayıda derslik binası bulunmakta ancak ve ancak bu binaların hiçbirinde birinci katından sonrasına engelli arkadaşlarımızın kendi başlarına erişmesi imkansız. Çünkü engelli arkadaşlar için yol yok. En kolay nokta olan dekanlık binasından ikinci katlara geçiş sağlanmakta. Bu da sadece sorunun %40 gibi bir bölümünü çözmekte. Fakat belirtmek isteriz ki dekanlık binası terste beraber engelli arkadaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları Üzülerek izliyoruz. Bu izlemelere son vermek için okulumuza asansör yapılmasını istiyoruz. Engelleri kaldırmak ve engelsiz yaşama destek olmak için bir imza bir imzadır desteklerinizi bekliyoruz diyor kampanya. Başlatansa 18 Mart Üniversitesi Yunibik grubu. Çanakkale'den şimdi İstanbul Acıbadem'e uzanıyoruz. Semtte bulunan Ahmet Sani Gezici Lisesi'nin alanına AVM yapılması kararına karşı çıkan halk, Change.org üzerinde bir hareket başlatmışlar. Acı Badem'de eğitim için bağışlanmış vakıf arazisinin bir kısmı imar planı değişikliği yaparak AVM, konut, ticari alan olarak kullanıma açılmak isteniyor. Acı AVM'ye değil okula ihtiyacımız var. Bu arazi üzerinde 2013'e kadar hem İHL hem de düz lise yer alıyordu. 2014'te okul binaları yıkılıp yeni okul yapıldı ancak sadece İmam Hatip Lisesi öğrencileri Acıbadem'e geri döndü. Halen başka bir semte gönderilen ve geri dönemeyen 1400 öğrencimiz için buraya yeni okul yapılmalıdır diyor ve yetkililerden bu durumun önlenmesini talep ediyor kendisi. Bir başka eğitim kampanyasıyla devam ediyoruz. Şimdi de Ordu'dan muteber Aydın'ın başlattığı kampanya otizmli çocukların eğitim sürelerinin azlığına dikkat çekiyor. Aydın, nitelikli eğitim her çocuğun hakkıdır. Fakat otizmde eğitim, eğitimden de öte tedavi, diğer bir deyişle otizmin tek çaresi. Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi erken tanı ile yoğun sürekli özel eğitim. Ülkemizdeki uygulamalara gelince diğer tüm özel gereksinimli çocuklarımız gibi otizmle çocuklarında kaliteli eğitime erişebilmelerinde önemli eksiklikler var. Yasal yönetsel düzenlemelerin çoğu gelişmiş ülkelerle aynı seviyelerde olmasına rağmen uygulamada Önemli açıklar söz konusu. Türkiye'de özel eğitime ihtiyacı olan çocukların aylık ders alma hakkı 8 saat, bu haftada 2 saate tekabül ediyor. Özellikle otistik spektrum bozukluğu bulunan bir çocuğun ileride daha kaliteli bir hayat yaşamasının tek yolu eğitim ve ilgi. Daha fazla eğitim ve daha fazla ilgil. Yurt dışında kullanılan yöntemlerde haftalık ders saati 20 ila 40 saat arasında değişiyor. Yani Türkiye'de bu rakam 2. Bu kabul edilebilir mi? Devlete bağlı özel eğitim kurumlarında verilen eğitimin yetersiz ve niteliksiz olması bu durumu daha da katlanılmaz bir hale getiriyor. Otizmin çocukların eğitimleri konusunda acilen otizm spektrum bozukluğu gösteren çocukların gösterdiği yetersiz alanlarına, öğrenme ve davranış özelliklerine uygun bir müfredatın hemen tüm eğitim kademeleri için hazırlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmeni, aynı zamanda öğretmenlerin etkili öğretim konusunda bilimsel dayanıklı uygulamaları, Uygulayabilmelerini sağlamak ve hizmet içi öğretmenlerin bu anlamda destek alabilecekleri düzenlemeler, örneğin web portalleri gereksinim temelli hizmet için eğitim programlarının düzenlenmesi, uzaktan koşluk sistemi gibi ülke çapında yaşama geçirilmeli bunlar diyor ve yetkilileri gereğinin yapılması için harekete geçmeye davet ediyor kampanyasında. Eğitim gibi hayvan hakları da ülkemizin sorunlu konularından biri. Sıradaki kampanya bu konuya dikkat çekiyor. Mersin'den Nazım Hikmet Öztürk başlatmış. 30 Mart çarşamba akşamı Mersin'de ikamet eden ve çalışan bir avukat arkadaşının yardımıyla öldürdükleri bir köpeği ya da bu bir tilki de olabilir ağaca asmışlar ve bunun resimlerini Facebook profilinde paylaşmışlar. Kanun bekçisi olması gereken önemli bir mevkide bir şahsın böylece canavarca hislerle bir canlıyı öldürmesi, ağaca asması ve bunu sosyal medyada Alini bir şekilde paylaşması akıl almaz bir durum. Zaten yeterince ülkemizde hayvanları eziyet eden, işkence eden, tecavüz eden, öldüren insanlar varken bir avukatın da böyle bir vahşete imza atması, bunu kanlılıkla paylaşması herkesi şoke etmiştir. İvedi bir şekilde bu avukat hakkında yasal işlem başlatılmasını talep ediyoruz diyor ve desteğe çağırıyor. Değişmesi gündemde olan pasaportların ücretlerinin yeniden alınacak olmasına yönelik tepkilerse her geçen gün artıyor. Sıradaki kampanyada bu konuya parmak basmış. Diyor ki 5 yıl önce Türkiye'de pasaportlar yüksek güvenlikli, dünya standartlarında çipli ve biyometrik oldu. Resmi makamlar böyle açıkladı. 5 yıl içinde tüm pasaportlar değiştirildi. Şimdi aynı makamlar parmak izi kaydedilen ve Avrupa Birliği'nin vize muafiyeti kriterlerine uygun yeni pasaportlarla eski pasaportların değiştirileceğini açıkladı. Üstelik yeni pasaportların ücreti yine vatandaşlardan talep edilecek diyerek sorunun açıklandığı kampanyada pasaport devletin vermek zorunda olduğu bir kimlik belgesidir. Fahiş bir ücretle yurttaşlara satılamaz. Parası ödenmiş bir pasaport geri alınıp tekrar ücret talep edilemez diyor ve bu uygulamanın yolun başında engellenmesi gerektiğini belirtiyor. Zaten Türkiye'de Pasaport harçları hiçbir ülkede olmadığı kadar yüksek. Türkiye dünyanın en pahalı pasaport alınan ülkesi. Son olarak Avustralya'ya uzanıyoruz. Change.org kampanyası Sarah Wilson'ın kampanyası yiyeceklerdeki şeker oranı ve bunun yol açtığı sorunlara dikkat çekiyor. Şeker bağımlılığının özellikle çocukların sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirten Wilson. Avustralya hükümetini bu konuda çözüm bulması için uyarmış. Kendi çözüm önerisi olarak da yiyeceklerin içindeki şeker oranlarına göre vergilendirilebileceğini bu yolla çocukların başta obezite olmak üzere birçok hastalıktan korunabileceğini belirtiyor. Yani ne kadar şeker o kadar çok bedel ve ücret dolayısıyla buna bağlı olarak da artan vergi dilimleri. Yani bir bakıma Türkiye'de şu anda sigarada zaten uygulanan yöntemin aynı şekilde Şekerlerde de uygulanması ve böylece şekerin çok daha pahalı bir meta haline gelmesini istiyor. Özellikle de hazır gıdalarda. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Yine bugün size Dünya'dan ve Türkiye'den Değişik Vatandaş Hareketi haberlerini verdik. Siz de bir kampanya başlatarak yine programımıza konuk olabilir. Siz de bu vatandaş hareketinizi Açık Radyo'nun kitlesine duyurabilirsiniz. Yani sabah yeni kampanyalarla. Buluşmak üzere, esen kalın.